ve Özdeş Özbay. Herkese merhabalar. İklim için programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra. Ben Yücel Sormaz. Ben Özdeş Özbay ve dinleyicimiz destekçimiz Nuran Enbiyaoğlu'na da çok teşekkür ederek başlayalım yani sabah açık gazetede geçen hafta sonunda da vermiş olduğumuz oldukça ürpertici bir haberi tekrarlayarak başlayalım isterseniz 29 Nisan tarihinde ve 28 Nisan'da yapılan açıklamalardan e, Mauna Loa gözlem evinde 425 ppm'e yükseldi şey sıcaklık yani karbondioksit parçacık doğru. parçacık sayısı evet 425 parçacık bu yani Leon Simons'ın belirttiğine göre son 800 bin yılda görülmüş ilk defa bu rekorun bu şekilde kır, kırılmış olması muhtemel ayrıca 3 milyon yıldan beri pliyosen sıcak dönemi deniyor orta pliyosen dönemi o tarihten beri yani 3 milyon yıldan fazla bir zamandır ilk defa görülüyor muhtemelen ve üçüncüsü de karbondioksit forcing deniyor buna zorlaması. Yani 2000 yani 2000 yılların sonuna doğru şey, 100 yılın sonuna doğru 2.5 ile 4 derece arasında santigrat bir yol açacağı bunun da 5 ila 25 metre deniz seviyelerinde yükselmeye yol açacağı belirtiyor. Bayağı ciddi bir durum raporu. Onu da tekrarlayarak başlayalım ve buradan da Türkiye'ye geçelim. İşte Van'da Şenolbali'nin haberi var artı gerçekte. Kuş cennetinin yandı. Sen buraları iyi biliyorsun Yücel. Evet. Buraları gezme ve buralarda kuş peşinde gitme şansım oldu ve e, yanan sazlıkları da e, bildiğim yerler orada hangi kuşların yaşadığını da biliyorum. Oranın yanmış olması özellikle de bahar ayında yanmış olması çok enteresan ve çok dramatik. Çünkü bahar ayı özellikle yani bunu görürdük Türkiye'de sazlıkların yakıldığını e, çünkü sazlıklar... E, toplumun kimi kesimleri tarafından e, işte suya ulaşımı engelleyen, e, görülmediği için işte içinde türlü çeşit canlının yaşadığı korkulan yerler ve e, böyle gözüküyor yani ürkülen yerler gözüküyor ve oraları yakıp temizlemek onların kafasında birçok insanın kafasında o şey gibi temizlik gibi algılanıyor ama öyle değil tabii o göl kenarlarındaki sulak alanlardaki sazlıkları... kullanan bir yılın canlı var. Hele de bahar ayında şu anda her bütün e, ...sazlıklarda yaşayan kuş türleri ki oldukça fazla kuş türü bunlar e, işte e, neler var içinde. ...çertikçiler var, balıkçıllar var. E, onun dışında işte e, ör, ördek türleri var. E, bir sürü, bir sürü canlı var bildiğimiz e, tanıdığım evet, yani, şey de demiş mesela Şenol Bali imzalı haberde artık gerçekte baya e, 453 Türkiye'deki bilinen sayılabilen e, kuş türünün 453 kuş türünün neredeyse yarısını burası ev sahipliği yapıyor Banda, kuş cenneti denmesinin sebebi o peki yang... 4 ayrı sazlıkta yangın çıkması ve çok feci şeylerden bahsediliyor yani yumurtadan çıkmayı bekleyen canlıların diri diri yandı. mesela. Tam onu söyleyecektim üreme dönemi yani baharda sonbaharda denk geliyordu orada, doğru çeşitli yerlerde böyle şeyler ama ilkbaharda ilk defa ben şahit oluyorum o sazlıkların yandığına ve işte işin acı tarafı orası yani göç göçten yeni geldiler üreme için hepsi yuvada, yumurtanın üstünde, kimi belki yumurtadan çıktı. Tam öyle bir dönemdeyiz. Yani korkunç bir felaket. Orada evet. yaşayanlar açısından inanılmaz bir felaket. Evet, sazlıklar yanıyor haberi. Yani Erciş geçen hafta Erciş'te gö, gö, göl ağzı sazlığı, saray ilçesinde kazlı göl sazlığı ve Muradiye ilçesi Ova Pınar'la Karahan mevkiindeki sazlıklar büyük zarar görmüşler. En büyük sazlıklardan biri olan şu anda Dönemeç sazlıkları da bu yangınlardan nasibini almış. Cumartesi akşamı akşam saatlerinde geçen cumartesi sazlıkların bakımlı mahallesi yönündeki kısmında başlayan yangında dün... Dün öğle saatlerinde durdu diyor haberde. Söndüğü çalışmasının yapılmadığı yangın kendiliğinden söndü diyor. Bir parantez açayım Hemer abi. Bu da çok ilginç bir şey. Döneme çizdikleri e, yakın zamanda, e, yani bundan iki yıl önce kesin korunacak hassas alan ilan edildi. Hmm. E, ve buna rağmen o bölgenin e, yanması, yakılıyor olması işte hani isminde de anlayacağımız gibi kesin korunacak hassas alan. Yani ne koruyabildik ne de bu hassas alanı hassasiyetlerine dikkat edebildik. Dolayısıyla böyle bir statü var ama çıkan yangınlar görüyor ki aslında hiçbir manası yok böyle bir statüme. Evet ya bir de şey var mesela bazı mürpertici detaylara da rastlanıyor. Dönemek sazlıklarının yakında bulunan köylerden Bakımlı Köyü sakinlerinden birisiyle konuşmuşlar. Hacı Alaca alan sulak olduğu için müdahale edemedik diyor. İtfaiye de gelmedi. Kendiliğinden söndü ve yılandan ördeğe her türlü hayvan yaşıyor. Burada birçok kuş türü de yaşıyor. Üstelik de işte biraz önce konuştuğumuz gibi kuşların da yumurtlama ve üreme dönemi Herkesin hassas olması gerekiyor bu zenginliğe beraber korumamız için. Herhangi bir koruma tedbiri yok. Bu kadar hektar alan kül oldu ama kimse müdahale etmedi diyor. Hakikaten çok trajik yani. Burası sahipsiz bırakılmamalı demiş Hacı Alaca, Bakımlı Köyü Sakini. Oksijen alacak alan kalmadı, bari buraya sahip çıksınlar demiş. Ve Gölkaşık Köyü sakinlerinden bir değil de Rıza Beyaz Elma'da. Şöyle demiş bu araziler bizim tapulu arazilerdi elimizden aldılar ama kuşların hayvanların barınağı olan <gülüyor> pardon, bu sazlıklara da sahip çıkmıyorlar sahip çıkmalarını istiyoruz demişler. Burada yaşayan hayvanlar katlediliyor her çeşit kuş var domuz bile yaşıyor demiş ama bu yumurtadan çıkmayı bekleyen canlıların da diri diri yandığı haberi var Bayağı kuraklıktan da bahsediyorlar tabi. Van Tarihi Eserleri Koruma, Araştırma ve Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kalçık da sazlıkların doğal arıtma alanı olduğunu söylemiş. Bir kez daha tekrarlamış. Bizim bildiği ya da bilmesi gereken bir gerçek bu. Ve canlı popülasyon açısından çok önemli olduğunu ifade etmiş. Van denizi diyor o. Gölü dememiş. Denizi etrafında yoğun olarak bulunuyor. Hem üreme alanları hem de biyolojik ve doğal arıtma işlevi gören birer oksijen kaynağı ve kuş cennetleri işte flamingo, ku, dik kuyruk, uzun bacak, kılıç gaga, balıkçıl, halkalı cılıbıt, sakarmete gibi narin türlere de ev sahipliği yapıyor. Sayısız börtü böcek de yaşıyor. Yani yangınları kim çıkarıyorsa vahşettir ve kabul edilemez. Kendi elimizle doğamıza bu zararı vermek akıl almaz bir durum. ...korumaya dönük... ...politikalar geliştirilmesi lazım demiş... ...sazlıkları yok eden de sadece yangınlar... ...değil... ...pek çok... Yani ...mesela Van Büyükşehir Belediyesi... ...sazlık ve bataklık alanlarının olduğu yerde... ...yol geçirmiş... ...30 metre genişliğinde... ...15 kilometre uzunluğunda... ...İpek Yolu Belediyesi de... ...sazlık ve bataklık alanları... ...hafriyatla doldurup... ...park alanı oluşturuyormuş... ...daha fazlasını... <gülüyor> Okumayım daha iyi yani. Yangın yangın yine iyiymiş. Çünkü yanan evet. yer önümüzdeki sene gene çıkar. Ama yol yapılan ve üstüne moloz dökülen yer ne yazık evet. ki geçmiş olsun. Bir daha sazlık olma şansı yok. Ve tabii kuraklığın da artma, arttığına son cümlede yer vermişler. Yani tatlı su kaynaklarının kurumaya yüz tutmasıyla beraber... Bu kaynakların gölle buluştuğu alanda bulunan birçok sazlık ya tamamen yok oldu ya da kuruyarak daraldı çapları diyorlar. Evet, böyle bir durum var. Şeyde Akdeniz'de de yani Avrupa'nın güneyinde de çok ciddi bir şey, meyva ve sebze kıtlığı başlamış olduğuna dair haberler de vardı. Buraya da baharla beraber. <gülüyor> ...Türkiye'de bu kesimlere de gelmesi bekleniyor tabii. Ciddi bir durum. Şey çok daha ürkütücü tabii. Yani daha bahar mevsiminde bu sazlıkların kurumuş olması... ...ve kuraklığın bu derece kendini hissettiriyor olması... ...özellikle Van gibi bir bölgede çok çok daha ürkütücü ilerisi için tabii. Onun da altını çizmekte fayda var. Evet. bize de tabii şeyden bahsetmek de bu programda yarar olabilir... Yeşil Gazete'de bir özel haber var. Ee, Serap Cömertol İşcan imzalı. Yani bu Trakya'daki tarımın durumuna da <gülüyor> göz atmışlar. Baya derinlemesine aslında. Tarım, e, Trakya'da tarım can çekişiyor. Sıra hayvancılıkta deniyor ve son merah alanları da yapılaşmaya açılıyormuş. Bu da gayet kötü bir haber. Trakya, Tekirdağ'da mera alanlarının amaç dışı kullanımı deniyor. Ve mera statüsünden çıkarılmasına yönelik çalışmalar varmış. Bölge halkı tarafından tepkiyle karşılanıyor diyor. Yani sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve uzmanlar hayvancılığı olumsuz etkileyen uygulamaların çiftçiyi küstürdüğüne dikkat çekiyorlar diyor. Özel haberde. Baya ee... ayrıntılı. Evet, geçen hafta e, Teman'ın bu seçim öncesi e, siyasilere yol haritası nitelindeki raporu ele almıştık. O raporda çarpıcı bir bilgi vardı Ömer abi, onu hatırlatmak isterim. O rapordaki bilgiye göre 1920'lerin başında ülkemizin %56'sı Mera'ymış. Ancak günümüze geldiğimizde bu oran %19'a inmiş. Yani korkunç ve dramatik bir e, düşüş var Mera alanlarında. Evet. Başka bir çarpıcı ifade var yine raporda, meralarımızın yüzde yetmişi de ot bakımından, yeşillik bakımından son derece yetersiz ve verimsiz alanlar. Yani verimi de mevcutların da verimi giderek düşmüş ve meravasmanı neredeyse artık itirme noktasına gelmiş yüzde yetmişi. Hal böyleyken tabii bunun yansımalarını bir hayvancılıkta görüyoruz, hayvancılıkta ve Çiftçinin içinde bulunduğu durumda bu mera problemi çok ciddi bir problem ve bunun üzerine giderek de mera alanlarının e, bu vasfından çıkarılması e, hakikaten şey yani çok akıllarılır gibi bir şey değil. Tam tersini yapmak gerekiyorken e, özellikle önümüzdeki dönemde gıda güvencesi ve gıda güvenliğini de düşündüğümüzde ki bunun ne kadar hayati olduğunu biz çok yakın zamanda pandemiyle tüm dünya olarak anladık tam tersini yapmamız lazım yani yemek ihtiyacı çoğalıyor, nüfus çoğalıyor meraları arttırmamız, ekilen alanları arttırmamız gerekiyorken biz tam tersi yönde bir gidişat içindeyiz. Bu pek hayırlı bir gidişat da değil işin açıkçası evet, yani Trakya'da tarımın can çekişmesi bir zamanlar en verimli yerlerinden bölgelerinden biriydi Trakya bildiğim kadarıyla Şimdi ama bizzat valiliğin el koyma girişimleriyle beraber son mera alanlarını da yapılaşmaya açınca ne kalacak biliyor musun? Yani Direniş de varmış İşte Mesela bir köyden kara evli muhtarı Aydın Akınla konuşmuşlar. Tarım ve hayvancılığın birbirine entegre olduğunu söylemiş Akın ve söz konusu mera aynı zamanda tarımsal bir sit alanı demiş. Yani tarım ve hayvancılığı desteklemek istendiği belirtiliyor bir yandan. Bir yandan da tam tersi uygulamalar işleme alınmaya çalışılıyor. Yani 27 dönüm eğitim alanı için verildi fakat sosyal tesis yapılması için 70 dönem daha isteniyor. Devlete ait başka araziler de var. Yani bu bu kuraklıkta ot yetişiyor diye bayağı Ciddi fotoğraflar da yerleşim alanlarına açılması üzerine ayrıntılı bir haber var burada yani. Ve 2022'de tamamlanacağı belirtilen çalışmalar da henüz tamamlanmamış. Hatta yapılmamış yani. Ve yasaların da yok sayılarak suç işlendiğini belirtiyorlar. Tra Trakya Platformu Yürütme Kurulu üyesi mesela Murat Sevgi. Merrak kanunu ve kapuk kule halkalı hızlı tren projesi kapsamında faaliyetler için yok sayıldı bu Kanunu ve suç işlendi diyor Böyle ayrıntılı bilgiler ve şikayetler var Traya da biliyorsunuz Ömer abi hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bir yer ve. E Et tüketenler için de özellikle e, hani meğer, meğer belki biraz uzak gelebilir ama e, şey e, çok önemli bir alan e, önemli bir hayvancılık potansiyelinde sahip bir alan bir de tabi şey son dönemde ne kadar hayvan ithalatı yaptığımızı da göz önüne alarak bu bilgiyi tekrar değerlendirmekte de fayda var. Evet bu ayrıntılı bir özel haberdi ona daha detaylı olarak Bakmak isteyen dinleyiciler Yeşil Gazete'den bakabilirler buna. Trakya'da tarım can çekişiyor başlığıyla özel haber. Bir de tabii gene Yeşil Gazete'ye bakıp şeye de bir göz atabiliriz. 1 Mayıs tarihli bir haberde Faselis meselesini orada da son derece çarpıcı bilgilerle iç içe geçiriyoruz galiba. Yani Faselis, Faselis birinci derecede Sit bölgesi. Antik kent ve kültür ve turizm bakanlığının verilen izin kapsamında yapılmak bir takım yapılmak istenen inşaatlar haberini de vermeye çalışmıştık. Ona karşı da açılan davayı peyzaj mimarları odası kazanmıştı. Ve Faselis'teki inşaat için yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Fakat Mesela şimdi bu son habere göre Bostanlık Koyun'da iş makineleri dolaşıyor diye ve Türkiye İşçi Partisi tip Hatay milletvekili Barış Hatay ile tipten vekil adayları 29 Nisan'da inşaat alanına girmek istemişler. Alanda da nöbet tutan aktivistler var günlerdir jandarma ve <gülüyor> polis ekipleri ve güvenlik şeridiyle korunan bölgeye giremiyorlardı. Barış Atay da alınmamış can güvenliği gerekçesiyle oraya ve inşaatta... Dışmeyi durdurma kararına rağmen Amel abi. Evet bu yani ne denileceğini insanın bilemediği durumlardan biri. Yani can güvenliği gerekçesiyle inşaat alanına alınmamış inşaat sahasına Barış Atay önce. inşaatta çalışan işçileri gösteriyor ve şirket yetkilisine... İş güvenliğiniz yok sizi kim koruyor demiş. Yani baretler yok, maskeler yok, iş gözlükleri nerede diye sormuş şirketin yetkilisine. Ee, i̇ş kıyafetiniz yok, güvenlik önleminiz yok, botunuz yok sizi kim koruyor demiş. Ee, yanıt Sayın bekilim sizin bana demiş olmanız bir fayda etmiyor diye cevap vermiş. Emir yerden demiş yani. Bir <gülüyor> <gülüyor> Gördüğümüz noktanın özeti biraz Ömer abi yani e, hukuk devletin kendisi tarafından e, hiçe sayılıyor bu bu davada yürütmeyi durdurma kararına rağmen e, inşaatlar devam ediyor ve bir milletvekiline de bu yanıt veriliyor yani evet çok tuhaf yani. Bir kişiye şey tek zorlanıyor Evet gerçekten tek yetkili ile görüşebildiğini aktarmış Atay. Alanda da bir arkeolog var demiş. Yani tam bir hukuksuzluk örneğinin üzerine garip bir emir komuta zinciri işliyor diyor Özdeş'in de biraz önce <gülüyor> söyle ima ettiği gibi. Bakanlık yürüdür, yürütmeyi durdurma kararına rağmen firmaya devam edeceksiniz diye mobbing uyguluyor demiş mobbing kelimesini de kullanmış ve yazı gönderiyor burada bir iş alışverişi söz konusu demiş milletvekili ata kimsenin buraya ne olduğunu önemsemesiyle bir alakası ilgisi yok demiş ve 14 Mayıs seçimlerine işaret etmiş hem mevcut iktidarı hem de gelecek olası iktidara uyarılarda bulunmuş şöyle ben buradan iki uyarı yapacağım birincisi bu iktidara. 2 hafta sonra gitmiş olacaksınız ve bunlarla ilgili hesap da sorulacak. İkincisi de yeni gelecek olanlara demiş <gülüyor> buraya hiç kimsenin AKP'nin yaptığı gibi dokunulamayacağını şimdiden öğrenmeniz gerekiyor. Yoksa karşınızda bizi bulacaksınız demiş. Çok ilginç yani Paselis'e dokunma sloganları ve pankartlarıyla güvenlik şeridinin önünde oturuyor aktivistler. Nöbet sürdürüyor ama güvenlik şeritlerinin ardında jandarmalar sıralanıyor yani tip Antalya Milletvekili Avukat Tuncay Koç'ta bu emniyet tedbiri depremden sonra Hatay'da alındı mı yani şuraya gelen halktan insandan çok jandarma var jandarmanın bütün insan kaynağını buraya ayırmak güvenlik sebebinin dışında bir zafiyet vermiyor mu acaba diye de sormuş çok ıı, tuhaf bir durum hakikaten ne diyeceğini insanın pek kolay kestiremeyeceği durumlardan bir tanesi. O Hı, Diyarbakır böyle. merkezli operasyonlarda 33 işte 120 kadar gazeteci yakalandı hatırlar mısın? Sticker bırakmıştı polis mahkeme kararı ye <gülüyor> şu sevgili evet. falan aldık diye. Yürü. Dolayısıyla <gülüyor> şimdi de işte mahkeme Ot. kararı olan bir yere de inşaat devam ediyor olması yani herhalde şaşırtıcı değil. Evet yani bana, sizin bana demiş olmanız bir fayda etmiyor. Bence en iyi cümle bu. Sayın Bekir'im yani ne deseniz boş, boş. demişti. <gülüyor> evet bizim de ne desek boş aslında. yani <gülüyor> evet. Peki böylece bizim şimdiki sözümüzü de burada bitirebilirse de, Avrupa'da da ciddi kuraklık haberleri de geliyor aslında. Yani Avrupa'da ve Britanya'da mesela e, hasat sezonu e, başlarken pek herhalde ciddi e, sebze meyve sıkıntıları baş gösteriyormuş. Güney Avrupa'yı Avrupa da kısmen anlamak mümkün ama Britanya'da da bunun başlaması genel durumun bayağı endişe verici olduğunu gösteriyor herhalde. Peki konuşmaya devam edeceksin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.